Dijital Kültür Makaleleri 25. Namaz kılmayan hayvandır. Ramazan ayında TRT'deki bir iftar programında bir ilahiyat profesörü bu yazının başlığını oluşturan tümceyi kullandı. Gelen tepkiler üzerine profesörün yanı sıra uzun yıllardır çeşitli kanallarda benzer programlar yapan deneyimli sunucu da kamuoyundan özür diledi. Daha sonra öğrendik ki Ankara Barosu Başkanlığı ve Ateistler Derneği profesörü mahkemeye vermiş. Geçtiğimiz günlerde profesörün savcıya verdiği ifade medyada gündeme geldi. Buna göre profesör bu tümceyi bir hüküm cümlesi olarak değil de bilimsel bir tespit olarak sarf etmiş. Tıpkı Sokrates'in ''İnsan konuşan bir hayvandır'' sözünde olduğu gibi. Bu cümleleri mantıksal olarak irdelemekte fayda var. İnsan konuşan bir hayvandır önermesi mantıksal olarak iki kümeyi istisnasız tüm ile birbirine eşitlemektedir. İlki insan kümesidir. Tümel ve bütün insanları, tikeller, kapsar. İkincisi de konuşan hayvan kümesidir. Bu önerme bize şunu işaret eder. Eğer bir hayvan konuşma etisine sahipse o mutlaka bir insandır. İnsandan başka bir tür, cins canlı olamaz. Namaz kılmayan hayvandır önermesini de irdelersek şöyle bir sonuca ulaşırız. Eğer bir şey namaz kılmıyorsa o mutlaka bir hayvandır. Buradaki şey cansızları da içeriyorsa o zaman taşlar, madenler, ovalar, binalar bütün hepsini hayvan dememiz gerekir ki bu yanlış bir çıkarımdır. Hayvanlar namaz kılmayanlar kümesinin içine girer ama bundan dolayı taşa, binaya, madene de hayvanlar kümesinin birer üyesidir. Yani hayvandır diyemeyiz. O şey lafını canlarıyla sınırlı tutsak da kurtuluş yok. Bu kez namaz kılmayan bitkilerin de hayvanlar kümesine dahil edilmesi gerekir. Çünkü bitkiler de canlıdır. Ancak ne yazık ki bitkiler hayvanlar kümesine ait değildir. Onlar bitkiler kümesine aittir. Gül hayvan değil bitkidir. Bitkidir. Marul da. O halde namaz kılmayan hayvandır bilimsel bir tespit olamaz. Böyle bir tümce bilimsellik açısından olsa olsa yanlış bir mantıksal önermeye örnek olarak kurulabilir. Onun yerine namaz kılmayan bazı canlılar hayvandır dense o zaman bilimden, bilimsellikten bahsedilmiş olur. Tabi konuyu biraz derinlemesine ele almakta da fayda var. Farsça namaz, Arapça salat karşılığı olarak dilimizde kullanılır. Dar anlamı bildiğimiz namaz kılma ibadetidir. Geniş anlamda ise dua etmek, ibadet etmek olarak değerlendirilebilir. Amaç Allah'ı zikretmektir daha doğrusu Allah'ı her an zikretmekte olduğunu anımsamaktır. Buna göre alemdeki her bir zerre kendi meşrebine göre her an Allah'ı zikretmektedir. Bu değerlendirmeden yola çıkarsak sadece hayvanlar değil, evrendeki her şey her an ibadet halindedir. O halde salt mantıksal önermeyle değil de dini açıdan da bu tümceyi değerlendirsek, yine tam doğru bir tespite ulaşamıyoruz. Hayvanlar insanlar gibi namaz kılmazlar ama, onlar da kendi fıtratlarına göre namazı ikame eden ibadetlerini gerçekleştirmektedir. Kısaca bu bilimsel tespit nereden tutulursa tutulsun elde kalmaktadır. Öyle ki kullanılan analojide bile sıkıntı var. İnsan konuşan bir hayvandır önermesi İbni Arabi'den Descartes'e kadar pek çok kişiye atfediliyor ama aralarında Sokrates yok. Antik Yunan'da Aristo'ya atfedilen düşünen hayvan zoon lajikon tabiri mevcuttur.